de kameranız açık radyosunuz ve açık Dergi hipogram'ın dinliyorsunuz canlı yayında. 2. yarım saatimiz içerisinde geçtik. Evet 7. 25 geçiyor saat. Anything to say sevgisinden bahsedeceğiz. Başlığı İngilizce tutulmuş. Çünkü Avrupa'da ülkeler üstü gerçekleşen bir gezici serginin Paris ayağından sizlere bildirmek istedik. Aslında bakarsanız niyetimiz biraz daha şeydi saftı. Biz kısaca aslında bilgi alma hakkını savunan dünyaca tanınmış Edward Snowden, Julian Assange ve Chelsea Manning anısına sınır tanımayan Muhabiller e, tarafından dikilmiş üç heykelin hikayesinden bahsetmek üzere yola çıkmıştık. Evet Berlin'de başlamış bir serinin e, devamı Paris'te gerçekleşti. Geçen hafta Pompidou'nun e, merdivenlerinin e, önüne üç şey üzerine e, sandalye, sandalye, sandalye, sandalye üzerine üç büyük heykel dikildi yanında da Hı. onlara Destek verecek herhangi birinin üzerine durması için bir boş sandalye vardı. Birazdan zaten dinleteceğiz size bunları. Ama en son gördüğümüz kadarıyla dün aslında Paris'te sergi bitiyordu. Ama biraz tahrip edilmiş. Evet. Biz de yayına girmeden birkaç dakika kadar önce gördük. Zaten bir tür ile sprey boyayla üzerine... Grafiti yandıracak mesajlar bırakıldığını görmüştük ama son gördüğüm sahilde bayağı boyanmış haldeler. Evet bayağı o, büyük grafitiler ve aslında bir sürü çizim de var üzerinde. Karalamalar var en önemlisi yapılan şeylerin de karalaması. Evet altına var. da ifade özgürlüğü diye imza atılmış bu arada evet. saldırının yapıldığı tarihten bahs evet. bahsettiklerine neyse buna Bizim şimdi döneriz. Bizim yapıldığı tarihte bu arada böyle bir saldırı yoktu ondan Tabii. tam iki gün sonra yapılmış bu saldırıda. Ee, o yüzden e, söyleşi de geçmeyecek böyle bir şey ama detayları biz veriyor olacağız burada Neyse size. biz hiçbir şey olmamış gibi biraz istersen şerden, <gülüyor> saygıdan bahsedelim. Enting Ali Aliyar Kuset bizim için bu söyleşi yaptı. Geçtiğimiz yazdan ismini hatırlayan açık dinleyicileri vardır. Bir dönem bizimle beraber çalışmış, bize destek vermiş stajyer arkadaşımızdı kendisi. Buradan da selam edelim ona. Evet Charles Glass'ın Glass tarafından ortaya atılmış bir fikir. Kendisi bir yazar, gazeteci ve yayıncı David Dormino tarafından dökülmüş heykeller. Kamusal sanatın gücünü ortaya koymak için yapılmış diye edirtilmekte. Anything Rustey'in e, sitesinde insanların e, büyümesi ve e, şeylerini, bakış açılarının değiştirmesine ilham sağlayan isimlerin anısına dikilmiş şeykerler olduğunu söylemekte kendi dedim evet, evet artık harekete geçmek için de cesarete ihtiyacınız vardır demişler. E, artık söyleşiye geçeceğiz galiba. Evet geçelim. Sadece evet. ufak bir alıntıyı devam ettirmek istiyorum. Bazıları onların evet. hain olduklarını düşünüyor ama tarih kendi zamanında devrimciler hakkında hiçbir zaman iyi şeyler düşünmemiş ve söylememişti diyor cesaretten bahsetmeden kısa bir süre önce. Evet bu dosyayı aslında son dönemde DİHA başta olmak üzere Kürt basınına yapılan saldırılarla biz arda arda getirelim istedik. Bir dizi ses kaydımız olacak. Önce Paris'teyiz sonra DİHA'ya geçiyoruz Açıkta gidesiniz. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, Jean-Michel Boğaziye benim ismim. Sınır tanımayan muhabillerin yöneticilerinden birisiyim ben. Bu etkinlikten biraz bahseder misiniz? Tabii ki bu projeden bahsedeyim proje aslında sınırlamaya tanımayan muhabillerin dışında gelişmiş bir proje. Ben dahil oldum, oldum, dışarıdan oldum. Bu bir arkadaş fikriydi aslında arkadaşlar arasında oluşturulmuş. İtalyan, Amerikan ve Fransız gazeteciler arkadaşlar dediğimde. Snowden, Assange ve Manning, o meşhur lancer d'alerte Fransızların tabiriyle, Amerikalı'nın deyimiyle de whistleblowerların, oyun bozanlara hürmet niteliğinde heykellerin dikilmesi fikrine sahip bir grup insandık biz aslında. Bunlar üç sembolizm ve üçü de hapis. Birisi Manning 35 yıllığında içeride, diğeri Assange. O da 3 yıldır bir konsoloslukta biz. Öteki de Snowden biliyorsunuz 2 yıldır Moskova'da koruma altında. Bu kişiler kilit altında tutulan enformasyona dair bir sembol niteliğindeler. Heykeller onları duyduğumu ürmetler. Bu heykeller neden sadece Avrupa'da görülebiliyor? Yani tabii dünyada da dolaştırmak istiyoruz ama mesela biliyoruz ki Amerika'ya az daha gidemeyecekler. Çünkü saydığımız isimler orada hain olarak görülüyorlar. İngiltere için de keza aynı durum geçerli. Assange, Ekvator'un Londra büyük ülke elçiliğinde unutmayalım. Kimler kabul eder, kimler reddeder bilmiyorum ama gezmesini istiyoruz bu iş. Moskova'da sanırım çok hoş karşılamayacaktır bu heykelerde. Zira onlar da böyle muhbirlik vakalarını pek hoş karşılamıyor. Pek çok muhbirleri olmasına rağmen. Başka hangi ülkelerde görülecek peki? Berlin'de başladık sergiyi. Sonra tarihi bir kent olan Dresden'e gittik. Eylül'ün ikinci haftası da Cenova'daydı normal şartlar altında Brüksel ve Strasbourg'a gidecek İspanya'da görüşmelerimiz devam ediyor bakalım Madrid'de olabilir mesela yani heykeller ağır bronz demirde 1200 kıyılar biraz zor oluyor ulaştırması Türkiye'de de bildiğiniz gibi gazeteciler büyük baskı altında bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz şiddetle kınıyoruz her gün şiddetle kınıyoruz biliyorsunuz yıllık olarak basın özgürlüğüyle ilgili bir endeks yayınlıyoruz ve Türkiye bu endeks. Işte ...giderek gelirlere düşüyor. Bir dönem vardı, iyi gidiyordunuz durum iyi gidiyordu ama öyle gözüküyor ki iktidarda bulunan yeni Türk hükümeti politika değiştirdi. Kürt hareketi karşıtı ve genel olarak özgürlükler hilafına bir politikaya giriştiler. Ve şiddetle kınıyoruz bunu. Türkiye'de gazetecilere yapılan muameleyi şiddetle kınıyoruz. Birçok tanıdığımız gazeteci var Türkiye'de ve onların haklarını ve özgürlüklerini savunmaya çalışacağız ve çalışıyoruz da. Türkiye'deki yabancı gazeteciler de baskı altında bulunuyor. Evet. Aynen öyle ve karşılar tüm bu olanlara. Yani Türkiye'de duruma endişe verici en hafifinden söylersek. Umut verici olansa Türkiye'de seçmenin pozisyonu değiştirmeye başlamış olması. Gidişattan memnun olmadıkları, AKP'nin Kürdistan'la, affedersiniz Kürtlerle yeniden bir çatışmaya yol açmasına tepki duyuyorlar. Bu çatışma da bu arada haliyle baskı ve otoriter yönetimi getirmekte. Tiranlar da genellikle aşağı yukarı benzer şeyleri yapmışlardı. Bu otokratlarda gözde çapan bir diğer özellik de mizah yoksun olmaları. Hatırlatayım. Böylesi bilgi sızdırma müdahaleleri konusunda hukuki olarak gelişmeler yaşandı geç, geçtiğimiz yıllarda. Uluslararası olarak şirket yolsuzlukları, ekolojik krizler ve sağlık konularında bilgi sızdıranların korunması konusunda da bir mütabakat oldu. Birleşmiş Milletler ülkelerinin üçte biri bu konuda hassas, lakin sızıntı konusu devletle milli güvenlikle ilgili ise bu koruma ortadan kalkmakta, bilgi sızdıranları koruma ikinci plana düşmektedir ne sont pas protégés et aujourd'hui ça n'est pas des sujets secondaires. Biz sınır tanımayan muhabirler olarak uluslararası ve ulusal bağlamda koruyucu metinlerin altına imza atılması gerektiğini düşünüyoruz. Hak ve hukuk çerçevesinde korunma ve sığınma hakkı tanınmalı. protection à travers la loi à travers le droit une protection à travers l'asile lorsque en protégeant Zira bu bilgi sızdıranları, bizleri uyaranları koruyarak gelecekte böyle hareketlerde bulunmak isteyenlere de bir mesaj vermiş oluyoruz. Bu önemdeki bilgileri kamuoyuna sızdırdıkları takdirde hak ve hukuk çerçevesinde koruyabileceğimizi olur da bunu yapamazsak da onlara sığınacakları bir yer olacağını garanti etmiş olacağız. Biz biliyoruz ki bu baskın Robotski katliamını ilk kez dünyaya duyurmamızın bedelidir. Bu baskın iktidar uşağı basının kirli alanlarına karşı Cizir'de, Slopi'de, Diadin'de ve daha birçok yerde gerçekleri gün ışığına çıkarmamızın bedelidir. Biliyoruz ki biz varsak bu kirli savaşın gerçekleri gizlenemeyecek. Biliyoruz ki biz varsak Kürdistan'ın hiçbir yerinde istedikleri gibi seçim hileleri ve sahtekarlıkları yapamayacaklardır. Tam da bu yüzden seçim öncesinde özgür basını susturmak istiyorlar. Böylece korku yaratarak Kürt basının susturacaklarını, geri adım attıracaklarını ve sindireceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlardır. Evet Açık Radyo 94.9'da yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce dinlediğiniz yayınlar sınır tanımayan muhabirlerin e, sınır tanımayan muhabirlerle e, yaptığımız söyleşidendi ilk önce. Arkasından da Diha'nın Diha'ya destek basın açıklamasını dinlemiştiniz. E, Diha Bizde Haber Ajansı son bir ay içinde internet sitesi e, telekomünikasyon, İletişim idaresi tarafından da 21. kez erişime kapatıldı. Bir ay içerisinde oldu bütün bunlar. Ee, ve en son pazartesi günü bir polis baskını yapılmıştı. 32 kişi gözaltına alınmıştı. Diyarbakır'daki merkeze yapılmıştı bu baskın. Ee, 32 kişi bir ifadeden sonra serbest bırakıldı. Ve daha sonra dinlediğiniz kayıtta İstanbul'da kendilerine destek veren e, Türkiye Gazeteciler e, Cemiyet. Cemiyeti, Disk basın İş, ESP ve EMEP genel başkanlarının ...olduğu bir e, basın toplantısıydı. Yine HDP milletvekilleri de vardı e, o toplantıda ve pek çok kişi bu açıklamaya katıldı. Evet, bir med Medya Gözlem 2015 evet. Nisan-Mayıs-Haziran'a göre... ...yani bir anetin Medya Gözlem raporuna göre... ...temmuz ayında mesela Erdoğan AKP kontrolünde haber ve haberci risk altında başlığı vardı... Evet burada aslında neyin kamu tarafından bilinip bilinmediğinin e, kontrol edildiği politik mekanizma bizi Paris'ten buraya kadar e, getirdi e, desek ben meramımızı e, anlatmış oluruz. Evet, bilgi dışına çıkmış olmayız bilginin mi, erişime tamamen kapatılması meselesi. Diyanın kapatılması meselesinde de aslında verdikleri haberler yaptıkları dosyalar ve ortaya çıkardıkları gerçeklerin e, üzerine gelmiş olması e, bütün bu baskınların da bilginin saklanması ve hasır altı edilmesi konusunu gözler önüne seriyor Türkiye'de. Şimdilerde olan Kürt Kültbasınına yönelik bütün bu baskınlar aslında bütün basını kap kapsıyor. Ee, ayıramayız hiç kimseyi birbirinden. Örneğin e, burada şöyle bir rapordan bahsedebiliriz gazetecilere özgürlük platformu sadece ekim ayında gazetecilerin yaşayacakları e, senaryodan bir kuple paylaşmış nedir bu gazeteciler ekim ayında adliye yolunda olacak olacaklar Türkiye'de. E, bu ne demek? Önce adliye ardından gazete gidecekler gazeteciler e, ekim Kimin her gününde neredeyse bir gazeteci e, adliyede olacak ifade verecek e, bütün bunlara bir bakalım kısaca nedir bunlar e, mesele nedir? bir bakalım bir ee, ekimde örneğin Bural e, Nasupeoğlu ve Akif Arif Koşar Evrensel gazetesinden e, gazeteciler bu insanlar cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanacaklar. Evet 8 ekimde Özgür Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'nden zalim ve korkak yazısı nedeniyle İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyor. Evet, 6 Ekim'de Sedef Kapaş Twitter üzerinden yolsuzluk iddialarıyla atı bir tweet yüzünden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde olacak. Evet, Cumhuriyetten Ceyda Karan ve Ekmet Çetinkaya 12 Ekim'de dini değerleri aşağılamaktan yargılıyorlar. Şarl Lebdo Kaplan güçsüzlerinde hainlikleri için. Evet, 13 Ekim'de gazeteci Ahmet Şık yine Cumhuriyet Gazetesi'nden paralel yürüdük biz bu yollarda kitabında. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yine Adliye Ceza Mahkemesi'nde olacak. İkinci Asiye Ceza Mahkemesi'nde olacak burada. Evet, 20 Ekim'de iki gazeteci Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor. Biri Oda TV'den Barış Behlivan, diğeri Evrensel'den Ender İmrek. Evet ve 22 Ekim'de Barış İnce gün Gazetesi'nden ak Akrostişli Savunma Metni yoluyla Cumhurbaşkanı'na hakaretten, ikinci Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Evet bütün bunlar bir durumu ortaya koyuyor elbette. Burada sadece Ekim ayında olacaklar var. Yeni açılanları saymış durumda bile değiliz henüz yani. Evet bir yönetim medya gözlem raporundan ufak bir parantez açalım istedik. Can bu Asya'ya geri dönersek az evvel kulak evet. verdiğimiz sınır tanımayan muhabirlerde Türkiye'deki durumun gayet farkındayız ve şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulunmuş ve her sene yayınladığımız medya endeksinde Türkiye'nin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü açısından giderek geriye düştüğünü bizlere hatırlatmıştı. Bu elbasiğin oldun Chelsea'nin ve Julian Assange e, heykellerinin dikilmesinden hemen önce kusetin açık radyo için yaptığı söyleşide de olduğu gibi yer almaktaydı. Evet. E, sonrasında da bu arada basın açık şeyden, e, sergi açılışından ufak bir ses dinledik. Az evvel onu da evet. e, söyleyeyim genel uluslararası manada bir panoramaya bakılıyordu belli konularda mesela bilgi sızdırılması bunlar işte ekolojik kriz ya da sağlık konusunda da şirket yolsuzlukları olabilir bunlara müsamaha gösterilebilirken bu insanlar koruma altına alınırken e, milli menfaat gibi e, konular söz konusu e, olduğunda kimse kimseyi korumuyor diye bir tespitte bulunmaktaydı. Evet. Assange ne tanımaya... yapmıştı? E, pardon böldüm. Assange e, aslında ne yapmıştı? Bir kısaca onu hatırlatalım. Hı -hı. Kurucusu oldu Wikileaks vardı. Şimdilerde de editörü e, her ne kadar hapis tutulsa da Assange. E, Küba'daki eski Amer Amerikan üssü Guantana Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar Kenya'daki yargısız infazlar Afganistan ve Irak savaşındaki sivil ölümlere dair belgeler yayınlamıştı. Evet Chelsea Manning Irak e, savaşı zamanı Amerika yüksek e, kom, e, askerinin e, pardon ordusunun yüksek komut, komutasındakilerin kendi aralarındaki evet. itiraflarını sızdırmaktan tuşlanmaktadır ki kendisi hapiste şu anda evet. Edward olduğunu ise Epey evrensel bir durumu ortaya koydu. NSA'nin sadece Amerika vatandaşlarını nasıl gözetlediğini, nasıl tüm bilgilerine sahip olduğunu vatandaşlarının ifşa ederek dünya çapında aslında tüm hükümetleri bu konuda bir biçimde hesap vermeye zorlayan bir hareketin başlatıcısı oldu. Dendiği gibi onların hepsi şu anda bir biçimde hapisteler. Kimleri konsoloslukta, kimleri hakikaten... Demir parmaklıklar arasında ve sınıf tanımayan muhabirler onların üstüne 3 bronz heykeli Paris'e dikti. Evet programın başında dedik heykeller saldırıyordu diye çok da ne diyeceğimiz de bilmez durumdayız. Saldırı teriminin manasını biraz karıştırmak istemiyoruz çünkü. Burada ufak ayrıntı verelim bu 3 heykelin üzerine sprey boyalarla grafiti çizilmiş ve altına da ifade özgürlüğü eee ibaresi koyulmuş. Evet. evet, bir manada aslında e, get doların kendini ifade etme yöntemi olan grafiti bir şekilde ...tüm dünyanın bilgi edinme hakkı ve e, mahremiyetine e, dair hakikatleri ortaya çıkarmış. Hı. Şey dedim, üç insanın heykelinin üzerinde durmakta evet. tüm dünya birbirinin içerisinde. Gibi. Evet, sanatçısı ne söyler bilmiyoruz ama gerçekten Hı. bu haliyle de sergilenebilir... ...ve gerçekten bu da yeni bir durumu ortaya koyuyor. Yani ifade özgürlüğü ve e, üzerindeki diğer meseleler aslında mesajlar da yok yani bir... Tehdit mesajından ya da e, x bir gerçek bir anlama gelen cümleler de görmüyoruz Anonim orada. Anonymous çok öyle düşünmüyor. Senden evet. aynı fikirde değil en azından onu söyleyebiliriz. Web sitelerinde <gülüyor> bunu haberleştirilerken bunu çok vandallar. da saygı... Evet vandallar demişler. Saygı duyulacak bir hareket olarak da görmediklerini söylemişler. Galiba pek anlaşılmadı bu e, sanat yapıtlarının şeyi diye, e, eseri diye. Çünkü esas bu e, kişilerin bize söyledikleri elitlerin planlarını değiştirme şansını bizlere Zaten e, ilham etmişlerdi e, diye ufak bir notta bulunmuş anonimuz. Evet dediğimiz gibi sanatçısı İtalyan bir heykeltıraş. Davide Dormino'da bakalım ne diyecek göreceğiz ilerleyen günlerde. Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kısaca Temptations'a kulak vereceğiz şimdi Otis Redding'i e, almak istedik. Bugün dinleyebildiğimiz kadarıyla 1972 yılından bir kayıt Açık Dergi'de olacak. Soul Music'in büyük isimleri. Evet hepsini dinleyemeyeceğiz parçanın çünkü sonra ben bugün bir şey öğrendim. Burada olacak.